وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين الميامين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله 1 مايو 2013 Selef-i Salihin akidesi derslerine devam ediyoruz. Bundan önce 6 tane asıl işledik. Selef-i Salihin kitabından işliyoruz. O da 11 asıldır. 6 tane işledik. Kaldı 5 tanesi. Bugün 7. asıldayız. 7. asılda nedir? Minhajü telakki ve'l-istidlal inde ehli sünnet ve'l-cemaat. Ehli sünnet ve'l-cemaatin ne de metodunu işleyeceğiz. Kitap bu sünnetten خخ نسل ہن چرتر şimdi bu ولغل بو چوکھی بو وی ظاہری فکھی مسلسل چنچی بزن اہل والا Bütün, itik, bütün meselelerimiz, inanç meselesi, Allah'ın emirlerini yerine getirme meselesi, sınırlarının, yasaklarının önünde durması meselesi nereden kaynaklanır? Yen yani kitapta, yen yani sünnette. Bu çizsi bizim kaynağımızdır. Bu çizisini nasıl anlarız? Çok önemli meseledir. Tarih boyunca sahabeden sonra ne olmuş? bazı fırkalar çıkmışlar hatta sahabenin döneminde bazı fırkalar çıkmışlar nebevi metodu nebevi menheci bırakmışlar kendi yorumlarıyla akıllarıyla kitab ve sünnetten fıkıh istimbat etmişler. Ne olmuşlar? Sapıtmışlar sırat-ı müstakimden. Bu da ilç fırka nedir? Haricilerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların neyini vermiş, haberini vermiştir. Bunlar dinlen sapıtırlar. Onun için biz ehli sünnet olarak kaynağımız nedir bilmemiz lazım. Çünkü bizim bu selef Salihin akidesi kitabı neyi anlatmaya çalışıyor? Burada biz kitap ve bizim derslerimizde kimlik tespit ediyoruz. Biz ehli sünnet İsak Ehli sünnet kimdir? Ne yapması lazım? Ve nasıl düşünür? Nasıl ameli yapar? Biz bunu anladıktan sonra kendimizi hem amelimiz düzgün olur, hem kendimizi düzgün tanıtırız, hem de kendimizi savunabiliriz. Bir denegeler bize bir suç ittiham eder. Deriz siz ehli sünnet böyle inanıyorsunuz. Biz öyle inanmıyorsak da ama bilmiyorsak deriz belki bu yamuk itikat bize mensuptür. Halbuki bize münasip değil. Bugün de çok insan var ehli sünnet adına ahcam cesur halbuki ehli sünnetin gerçek kriterlerinde yeri yoktur. Onun için biz anlamamız lazım. Şimdi menhec-i nedir? Yani nereden dinimizi alıyoruz? Kitap sünnetten alıyoruz. Bunun üzerine ümmet icma etmiştir. Hariciler bile icma etmiştir. Her çeşf şey bunun üzerine icma etmiş. İhtilaf nerededir? Kitap sünnetin anlamasındadır. Onun için menhecit telakki alimler demişler. Algılama yöntemi. Yani o kitap ve sünnetten nasıl fıkıh istinbat ederiz? Nasıl fıkıh çıkartırız? Yani kitap sünnetin dilinden kim anlar? Çocuğun dilinden kim anlar? Bir çocuk yeni dil atıyorsa kim dilinden? Sadece anası anlar. Bir atasözü var eskilerden diyorlar ki lalın dilinden anası anlar. Şimdi kitap ve sünnetin dilinden de kim anlar? Özel insanlar var anlar. Her sukaktan gelen adam anlamaz. Özel ahliyetin olacak anlayacaksın. Neden çocuğun dilinden anası anlar? Çünkü anası o çocuktan haşir neşir olmuştur. Bir tane de ilimle haşir neşir olmasa ilmin dilinden anlamaz. Allah ve Resul'ün dilinden anlamaz. Sahabeler zamanında bile bütün sahaba Resulullah'ın dilinden anlamıyordu. Ana çizgisiyle evet, Arapça inmiş, Kur'an muhataptır ama küf nüftaları var, özellikle güncel mesele var, istimbat var anlamıyordular. 13 allah Teala diyor, bir taife kalsın, cihada bile gitmesin okusun, dinini size yardım etsin dininizi anlamada. İşte bu çok önemli meseledir. Çünkü kitap ve sünnet konusunda hariciler bile kitap ve sünnet diyorlar. Bakmayın bugün de maziler çıkmışlar. Yen Kur'aniyun Pakistan'da, Hindistan'da çıktı. Bundan yüzyıl sene önce civarında sünneti inkar ettiler. Yen yani sünnet inkarcıları. Bunlar İngiliz'in şeyiyle çıkmış. planleriyle. Asıl ehl-i sünnette yoktur sünneti inkar eden. İnkar etmeye cesaret edememişler birinci mutezileler bile. Ama ne yapmışlar? Yorumla inkar etmişler. Ücünde adam ne diyor? Kur'an bize yeter. Onu da Resulullah haber vermiş. Diyor ki bir dönem gelir ki bir tane karnı tok yaslanmış. He? Ne diyor? Kur'an'da ne var ise alırız o bize yeter. Ben, Kur'an'ın bir misli gibi sünnet de verildi bana. Sünnet nedir? Kur'an'ın açoglamasıdır. Bunda bir sorunumuz yoktur ümmette. Ama ümmette ne zaman sorun oluyor? Kur'an ve sünnetten ne anlıyoruz? bugün de biliyorsunuz bazı ilahiyetçiler var Televizyonda Çıkıyorlar önlerine Kur'an'ı koyuyorlar E ben Arapca biliyorum diyor, ilahiyetçidir, prüftür O unvanı var zaten. Okuyur ayeti, kendi yüresine göre, kendi kültürüne göre ayeti ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Bunlar da var. Demek ki bunun bir kriterleri var, bir ölçüleri var. Bugündeki dersimiz, ehli Sünnet ne anlamış kriterleri nedir? Kısacası derse girmeden önce, tabii bizim hem ilmi, Hem genel ders olduğu için metini okuyup ondan sonra açıklama yapıyoruz. Bir özetlesek toparlasak ehl sünnet vel cemaat kitap ve sünnet asas kaynağımızdır. olması olmazımızdır. Bunu anlamak için bize ne lazım? Alimler lazım. Alimler de kimlerdir? Resulullah'ın talebeleridir. Onlar da kimdir? Sahabeyi kiramdır. Bunlar Çitab ve sünnetten ne anlamışlar? Onun üzerine ittifak etmişler. noktayı koymuşlar. Demişler ki bu ayetin anlamı budur. Bu hadisin anlamı budur. noktayı koymuşlar. iş bitmiştir. Bunun da adını ehli sünnet ne koymuştur? İcmah. Ondan dolayı bizde üç tane asas kaynak var. Çitab ve sünnet dedi. Her şey Çitab ve sünnet diyor. Ama bu olmuyor. Yetmiyor. Çünkü Çitab Adam çıkıyor, kitap ve sünneti kendi aynışına göre yorum yapıyor, zorluyor kendi istediğine göre. O zaman bir üçüncü şerte ehl sünnet koymuş, kimse oynamasın kitap ve sünnetin. Allah'ın istediğinde kimse oynamasın. O da nedir üçüncü şert? İcma. Sahabenin icmasıdır. Sonra ehl-i sünnet dördüncü şertine koymuştur. Neden koymuştur? Ehl-i sünnet çok uzak düşünmüş. Çünkü ehl-i sünneti Allahu Teala yönlendirmiş bir işe. Ehl-i sünnet dördüncü mesele nedir demiş? Kıyastır. Kıyas ne için olmuştur? E zaten elimizde Kur'an sünnet bir de hicma var. Bu kıyas ne gerek var? Kıyas nedir? Aynen kriterlerle aynen aynı işten aynen istimbattan güncel meseleleri tartmaktır. Yani güncel bir müşkület geldi önümüze Sahabe gibi oradan kıyas yaparız. Hatta sahabenin rayından yolundan çıkmayalım. Neden sahabenin rayından yolundan çıkmayalım? Çünkü ayette diyor ki kim müminlerin yolundan başka yol saparsa sonucu ataştır diyor. Müminler kimdir? Tabi Resulullah'ın birinci toplum, birinci kuşak, birinci nesil Resulullah'ın talebeleri sahabe-i kiramdır. Onların yolu sırat müstakim yoludur. Onların yolundan çıksak ne oluruz? Sapadırız. Kısacası bu kadardır. Ehli sünnette bu olması olmazdır. Ehli sünneti kim temsil ediyor bugünden? Ehli sünnet yeni bulunmadı. Ha biz demedik ehli sünnet kitap sünnet oluyor. Hayır. Ehli sünnet Resulullah'tan ashab-ı kirama, ashab-ı kiramdan tabi'in-el izam ondan da dört imam. Dört imamdan da imam. ister ister itikadi medrese okul ister fıkhi medrese درد kadar devam ediyor. Hepsi aynen kriterlerde Elhamdülillah 1400 sene elimize الحمد للہ Resulullah'ın zamanında olduğu gibi bizim elimizde var. Hepsi de zinciriyle var. Vele ezbere değil, senetsiz, sebetsiz de değil. Zinciriyle bizim elimizdedir. Biz de ona göre emel ediyoruz. Onun için biz ehl sünnet olarak iddialı konuşuyoruz. Sağlam yere ayağa basmışız. Sağlam insanların eteğini tutmuşuz. Hiçbir sorunumuz yoktur elhamdülillah. یعنی الحمد اللہ رسول Her zaman bir azınlık var hak üzerine nedir. Hak üzerine olan azınlıktır. Resulullah buna demiş guraba fetûbe lil -gurabâ. İslam garip gelmiş garip dönecek. Mekke'de garip geldi, gücünde hakiki İslam'a bağlayan gurbet içindedir. Bak biz bugün de Türkiye'de 500 sene hilafet devletinde hakiki İslam'ı yaşayan gurbettedir. Gurbettedir. E demek ki bu dinin kaderi böyledir. Ve sünnete bağlanacağız, bağlanacağız. Ehli sünnetin yolunda gideceğiz. Müjdeli, müjdeli la yuhdaracağız. Ehli sünnet bize neden neden dediler? Ehil nedir? Yani onun ehli, sahibi, sünnetin sahibi. Bu derneğin ehli chimdir. Bu evin ehli chimdir, sahibidir. Biz ehli sünnetiz. O sünnetin sahibiyiz. O sünneti ezberliyoruz, amel ediyoruz, ehliyiz. Biz ona sahip çıkarız, savunuruz, amel ederiz. Ve cemaat nedir? Ehli sünnet ve cemaat. Cemaat o sünnetin üzerine toplanırız biz. Başka şey bizi toplamaz. Hizip, grup, hoca, dernek bizi toplamaz. Bizi sünnet toplar bir araya Onun için biz ehli sünnetiz. İşte, kısacası, kadar bizim için devam ediyor. kıyamete kadar da devam edecek. bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müjdesini aynen böyle vermiştir. Evet şimdi bundan sonra okuyalım ondan sonra açınlarız inşallah. Buyurun kardeşim. ehl sünnet vel cemaatin nasları anlama ve delil olarak kullanma yöntemi. Selefi salihin yani ehl sünnet vel cemaatin nasları anlama ve delil getirme konusundaki yöntemi Allah'ın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sayı sünnetinde yer alan her şeye Zahiren ve vaatilen uymak, onlara teslim olmak, hükümlerine boyun eğmek ve gerekleriyle amel etmektir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman iman etmiş bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah'a ve Rasulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Size iki şey bıraktım, onlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Evet, ehli sünnet vel cemaat dedik. Neyi itiba eder dedik? Ehli sünnet nedir dedik? Sünnetin sahibi vel cemaat sünnetin etrafında olanlardır. Eydir bunlar neyi itiba ederler? Tebi sünneti. Sünnet nedir? Aslında sünneti yalnız dedim, kitap da içine dahildir. Anladın mi? Sünnet yalnız dediğin şeriat'tır. Bu aynen İslam iman cibidir. Kur'an dedin sünnet de içine dahildir. kitap o sünnet dedin herbisi birisi ayrı anlam kitap Allah'ın çelamidir, sünnet Resulullah'ın çelamidir ama çizsi de Allah'ın emridir. Ayrı ayrı hasaisleri, özellikleri var. el i sünnetin çi kaynağı var, üçüncü kaynağı yoktur. Dinin asıl kaynağı içidir. Başka yerden alınmaz. Eydi başka yerde var. Başka yer mesela adam diyor ilham var. İlham, hüküm değişir mi? Hayır. İlham iştihadi meselelerde olur. Yani bir çi, çi, bir ihtilaf var bir meselede. Hangisi doğludur? İştihat ediyorsun. Çi, şeriat buna izin vermiş. Orada Allah tane kalbine bir ilham koyar. Bu taraf daha savaptır. Ama ilham, şeriat koyamaz. Çeramet, şeriat koyamaz. Çeramet ne yapabilir? ha Yol gösterebilir ama şeriat haram halal haramı halal halalı haram edemez. Anlatabildim mi? Rüya şeriat koyamaz. Evet ben iştihadi bir meselede e, hangisini tercih edin alimim istinbat ediyorum edemedim rüyada gördüm bu taraf gösterildi bana bu olur. Ama halal haram harar haram olmaz. Çeşif hele hiç olmaz. Anlatabildim mi? Şeyhimizin sözü hele hiç geçmez. Hatta Ebu Bakır Sıddik olsa ehl-i sünnette ki olması imkanı yoktur. Ki bu toplum olmuş gitmiş ve şey olmamış olsa velev ki sahabeler kabul etmezler. Yoktur. Kitap ve sünnet. Kitap nedir? Allah'ın kelamıdır. Tilavesiyle, okumasıyla Allah'a ibadet ederiz. Allah'ın kelamidir. Allah onu hakkıyla konuşmuş. Harifleri lafz etmiştir. Sünnet nedir? Allah'ın emridir. Ama Resulullah'ın ile tabir edilmiştir. Belagat, edebiyet Resulullah'a hastır. Ama emir kimindir? Anlamı, manası, muhtavası Allahu u Teala'nindir. 13. Allah-u Teala diyor لَا يَمْتُقُ عَنْهَوَا in هُوَا وحي, اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَ O bir vahidir Resulullah kendisinden şeriat adına hiçbir şey söylememiştir. Şimdi anladık arkadaşlar. Ehl-i sünnetin iki tane asas kaynağı var. Kur'an, sünnet. Üçüncüsü yoktur. Evet bu neye benzer? Bir ham maddeye benzer. Kur'an ve sünneti işlemek lazım. Onu da çim işler? Kalim işler. Alim kimdir? Bir dene, ilim talep et. Şimdi birinci ümmette alim kimdir? Şeyh kimdir? İmam kimdir? Ne tanımı diyorsan bugün de anlıyorsak birincisi kimdir? Öğretmen kimdir? He? Kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın hocası kimdir? He? Allahu Teala onu öğretmiştir ama hocası da onun var. O da Cibril aleyhisselam. Resulullah'a getirirken açılıyor Cibril Aleyhisselam. Bir delil, Resulullah'a diyor ki namazı böyle kıl diyor. Ondan sonra Cibril namaz kılıyor. Resulullah da bakıyor ona onun gibi kılıyor. Ondan sonra Resulullah diyor beni gördüğünüz gibi namaz kılıyor. Sallu kemer eytumunu sallu. Hoca şerktir. Neydin? Birinci hoca'nın telebeleri kimdir? Sahabe-i Çıram'dır. Kimdir bunlar? ابو بکر صدیق حضرت عمر عثمان ابن عباس ابن عمر neferen bir nefer nefer عرب جد اظمن parmağın sayısı قدر ہے sahaba neydir fakih رسول onu دیرد her sahaba de bir yere gitti biri Kufa'ya gitti biri Şam'a gitti biri Mısır'a gitti biri Yemen'e gitti orada neyi yaydılar ilim yaydılar ilimi yaydılar orada ilim nedir رسول ilmini yaydılar Aslında sahabe ای nedir Alimdir alimler de ehli sünnette nedir peygamberlerin ای Varisleridir. Peygamberin varisi kimdir? Ülamadır. ehl sünnette bu böyledir. Ondan dolayı sahabe-i birinci ümmetin peygamberin varisleridir. Bunlar da azınlıktılar sahabenin içinde. Bütün sahabe cenelde ana çizgisiyle İslamiyeti biliyorlar. Arapça oldukları için bir sorunları yoktur. Ama ince meselelerde fakih sahabeler var idir. Bazı büyük de gelip fakih soruyor. Örneği var şimdi رسول اللہ صلی اللہ تھبی نسل قرآن اصو اللہ رسول اللہ sellem ondan sonra sünnet Kur'an'ın اللہ Kur'an'dan bir parçadır. Kur'an'dan ayrılmaz. kişisi eşittir. 13 ayetlerde Allah ve Resul diyor. Eşit tutuyor Allah'tan Resulü. Emirde, tebliğde Kur'an Allah'tan Resul eşittir emirleri. Allah emretmişse uyyazız. Emnâ ve saddaknâ, semi'nâ ve Resulü elçisi demişse ona da emnâ ve saddaknâ, <gülüyor> Ayrım yaparız. Hayır. ama birinci, o biri yaratandır o birisi nedir? Kuldur ama onun elçisidir Allah onu elçi seçmiştir işte biz ne yaparız arkadaşlar bu kişi kaynak üçüncü kaynağımız dedik yoktur bu kişi kaynağı anlamak için dedik alim lazım alim de bir alemin bir hocanın el altında yetişmesi lazım sahabeler de kimin el altında yetiştiler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah bunları öğretiyordur Bir ihtilafları oluyordu, Resulullah'a dönüyordular. Resulullah ne yapıyordu? noktayı koyuyordu. Onun için sahabeler ayetleri, hadisleri püf nukhtasına kadar tabir caiz ise bilirler. Onun için i̇bn Abbas haricilerle kampta gidip tartışırsan, dediler biz bu ayetten bunu anlıyoruz. i̇bn Abbas dedi bu ayetten bu anlaşılmaz, yanlış anlıyorsunuz. Doğru anlamı bunun budur. Çünkü biz sizden daha iyi biliriz. Bak biz Resulullah'ın ashabıyız. Onunla kalktık, oturduk onunla yetiştik. Ayet gece mi indi, gündüz mi indi? Seferde mi indi yoksa normal Medine'de mi indi? E, hangi evinde mi indi, camide indi? Nerede indi biz deriz size ayet. yoksa sadece sadece biz deriz size bu ayetin anlamı budur. Biz dinde gizli bir şey sahabe için yok iddik. Onun için ümmet ne demiştir? Sahabenin aynı işi icmai bizim için olması olmazdır. Bu çok önemli meseledir. Yani şimdi bugün de alimler, bugün de bütün İslam alemi otursa bir ana mesele üzerine sahabe icma etip onun tersini icma etseler biz olarak alır mıyız? Alamayız. Sahabenin icması olanın icmasının üzerindedir. Kim olursa olsun elimizin ardıyla iteriz. İç böyle şey tereddüt etmez. Çünkü sahabenin icması nedir? Allah'ın emriyle nedir? İcmadır. Ve men yuşakıkur rasule min ba'd ma tebayan lehuluda. Resul'den ayıran, başka bir yol tutan doğru yer gösterildikten sonra ve yetbe geyra sabilil mu'minin. başka bir yol tutarsa. Kimdir müminler ayet'te? Tabi birinci kuşaktır, sahabedir. Sahabeden biraz ayrıldın, bir küçük meselede ayrıldın, bu ne olur? Bak şeyde de var, yani fizikte de var. Böyle biraz ayrıldın, bir köşe az bir derece ayrıldın, bir numara ayrıldın, geldikçe onu ağır, uzak olur. İşte o ayrım şeytandandır. Ama biz ne diyoruz? Yola devam. Hangi yol? Sırat-ı müstakim yoluna. O yoldan çıkmayacağız, kaymayacağız, sımsıkı ona sarılacağız. Bu da neyse? De sahabenin fehmine, aynışına, kriterlerine birebir uyacağız. Oradan çıkmayacağız. 13 Ehl-i Sünnet 1400 senedir ayakta durmuş. Diğer fırkalar hep çik zek çiziyorlar, içinden çıkamıyorlar. Hele bir güncel mesele geliyor, batırıyorlar. Neden? Çünkü kriterleri nebevi değil. Bizim ehl Sünnet'in kriterleri matörlüğümüz nedir? Nebevî dir. Resulullah kurmuştur. Allahu u Teala'nın istediğidir. Bu Allah'ın dinidir. Bütün din tamamlandı Allah-u Teala diyor. Ve İslam dini sizin için razı kılındı. Bitmiştir iş. İşte bu sahabayı kiram bizim için olması olmazdır. Şimdi ehl Sünnet dedi ki Kur'an ve Sünnet Olmasa olmazdır. Bir de ne var? Üçüncü şart var, o da sahabet Şimdi Kur'an ve sünnete ehl-i sünnet burada diyor ki zahiren ve batinen teslim olmaktır. İçte ve dışta Kur'an ve sünnette teslim olmaktır. Kur'an ve sünnette teslim olmaktır. birebir bir. Fiçir, akıl, mantık yoktur. Akıl, fiçir, mantıka ne deriz? Paydos. Sen git otur yerinde. Senin bura işin değil. Emir geldiğinde. emir geldi onu uygulamakta akla deriz gel senden uzak kalamayız. Sensiz yapamayız deriz. Çünkü o Allah'ın azamatını akıl anlar, O emri akıl uygular senin için. Ama emrin önüne çıksak ne oluruz? İblise uyarız. İblis ne dedi? Allah dedi sücde yap. Dedi yapmam. Neden yapmasın E beni ateşten yarattın ya Rabbi. Senin gibi bir azim Allah beni ateşten yarattı. Bunu çamurdan yarattı Ataş daha gücü diyor. Aklını kattı mı? Kattı. Allah-u Teala dedi mi ya? Açıkladı ona? Hayır. Açıklamadı. Direkt onun rahmetinden kaldı. Neden? Cehalet özür değil onun Biliyor her şeyi. Onun için rahmetinden kaldı ona ebedi. Egliste aynen vurulduğu yerden seni vuracaktır. vermiş Allah-u Teala'ya. Ademoğlunun hepsini yoldan çıkartacak Onun için her zaman aklı, mantığı ön plana süre. Aklı mantığı ön plana süre. Bu sefer akıl mantık da demez demezsene işte ya bugün dünya değişildi, zaman değişildi, mekan değişildi, öyle icap edilir filan bu yorumlardan aklı plana çıkarttı Direkt akıl dese sana, dersin bu iblisin kuttasıdır, plan edilir. Direkt söylemezsene. İşte ondan dolayı bazı insanlar resmen apaçuk ayet hadislerden sapıyorlar. Şeytanın yoluyla. İşte işte Bu üçüncü şart e, sahabanın anlaması ne için? Bizim için bir ayardır, balanstır bizim için. Bizi ayda tutar. Evet. Zahiren vebat ile biz olacağız uyacağız? uyacağız. kitap bu sünnette. Ne diyeceğiz? Müslümin Müslümanın sembolü nedir? Ehli sünnet 1400 senedir bu samboldan kalmıştır. Ne diyorlar? Semi'na ve ata'na. Eşittik, itaat ettik. آمَنَّ وَسَدَّقْنَ Allah'ın emirlerine iman ettik, tasdik ettik. Tasdik nedir? İman kalbimizden iman ettik, emellerimizden onu onayladık. آمَنَّ وَسَدَّقْنَ Kalbimizden iman ettik, emellerimizden onayladık. Kalbimizden iman ettik, eyvallah, celbyan yattık. Olur mu? نباوی مطاق دیل. amelinle tasdik edersen Allah Teala seni salih kullarından kabul etsin. Evet şöyle ne diyor? Buna da mutlak teslim olursun ve buna da mutlak intiyat olursun. İntiyat nedir? Yani o sene sağ dedi sağa gidersin, sol dedi sola gidersin. Allah Teala nasıl emir vermişse hiç o yoldan çıkmazsın. Akıl mantık yoktur. Emir neyse onu yerine getiririz. Bak bu günde Bu emri, insanın emrini bile uyguluyorsun. Askeriye diye bir sistem var. Dünyada. Asker, biliyorsunuz. Birçokunuz askerlik yapmış. Askerde, ilk ciddin askere sene ne öğretirler? Bakın, bu askerde diyenler size tartışmak yoktur, uygula. Sonra, gel tartış. Emri uygula, sonra tartış. Ama bunu biz kabul ediyoruz. Ne diyoruz? E, bu askerdir, böyle yapmazsa E, disiplin kurulmaz. Çünkü bu savaşa gider askerdir. En üstün e, bir kurumdur. E Allah'ın emri o kulun emrine bak it, mutlak teslimi Allah'ın emri e, bu düzen Allah o o kurumu insanoğlu kurmuş ama bu evren için yaratmış düzenini kurmuş Allah-u Teala kurmuştur. Onun için mutlak teslimiyet onun emrine uymak nedir? ama Allahu u Teala'nın emrini tartışmak yoktur çünkü Allah yaratandır قوله hak Allah'ın bütün قوله حق insanoğlunu yaratmış insanoğlu için ne geçerlidir onu Allah-u Teala en iyi bilir sonra ehli Sünnet'in teslim olduktan sonra tartışmadıktan sonra neyi var وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَغَح On, onu gereğiyle de amel eder. Bu olmasa olmazdır. Zahiran bat teslim oluruz. Onun emirlerin yerine getiririz. yasakların önünde durarız. Ve ne emel var ise ne yaparız? Ona uyarız. Emel olmasa ehli sünnette olmaz. Çünkü iman ehli sünnette üç taş üzerine oturur. Aynen tencere gibi. Üç şeyden müteşekkildir, yapılmıştır. Üçü olmasa olmaz. Nedir o? İtikat, kavlde ikrar, azalele emeldir. Emeli imandan çıkartsan ne olur? İman bozulur. Buna iman diyemez. Yani bu bardağı üç yere bölsen sonra gelsen yapıştırsan desem bu bardak oldu evet diyeler bardaktır. Ama ki parçasını yapıştırsan bardak desem buna kimse der bu bardak değil. Bardağlıktan çıktı diye. Onun için üçü bir arada olacak ki ne olacaktır? Amel, iman oldu. işte imanın بیر آیت بڑھ آیت و نئی لے عجلہ پیر شروع آیت ورتھی تبن سند جیری سندہ رسول سے بیر شروع آیت انتر رسولہ آیت ور نئی لے جل Allah ve bir bir e اللہ <أَمْرًا> mümin. Ve, her bir emir geldi Allah'ın emri geldi kava, kava Allah söyledi istedi Allah'ın iradesi kava'ı istemesidir istedi bir emri dedi sana namaz kıl, faizden uzak dur yani bir emir neyse dinde geldi en yekûne lehum خیارة خیارة من amrihim Allah'ın emri geldikten sola, onların seçim hakkı diyor kalmadı da. Yani bir müminin Allah'ın emrinden sonra nedir? Seçim hakkı yoktur. Ha, Kavallahu ve Resuluhu. Seçim hakkı yoktur diyor. Allah ve Resulü bir emri verdikten sonra senin seçim hakkın, hakkın yoktur. İblis seçim hakkı kendine tanıdı. Ne oldu? Ebedi kavuldu. Sen de istersen İbris'in yoluna devam et, yolun açık olsun. Bunu Allah-u Teala diyor. Allah-u Teala dedi, git dedi, hepsini götürürüm. Dedi, git hepsi için cehennem yaşasın Allah-u Teala dedi. İlla ibadullahil muhlusin. Muhluslara, muttakilere yaklaşamazsın. Onlar benim ehlimdiler. Benim evliyaullahımdır. Onu hiç onlara yaklaşamazsın Allah-u Teala dedi. O da nedir? Azınlıktır. Birçok Ademoğlunun birçoku Cehenneme gider. Kaç tane cennete gider? Çok azınlık. Demek ki nedir? Allah subhanehu ve teala orada bir anlaşma oldu. Bu hak tanınıldı iblise Allah'ın hikmeti gereği. İblis de doğru ve kendi metodunda en güzel şekilde çalışıyor. Ama kim iyi çalışmıyor? Ademoğlu zayıftır. Unutkandır, dalgındır. kendi çıkarını bilmez, düşmanına yem olur. Ehl-i sünnet bu konuda düşmanı da tanıtmış, her şeyi de doğru dürüst yapmıştır. Evet. Şimdi burada bir espri var. Ayette alimler diyorlar. Diyor ki, اِذَا قَلَ اللّٰهُ اِذَا قَلَ اللّٰهُ ورسوله. Allah ve Resulü bir emri istese. E burada biri Allah yaratandır, o birisi nedir? Kuldur. Nasıl olur? Kişsin Allah-u Teala burada eşit tuttu. Halbuki kuldan Rabbi her kim olursa olsun eşit tutsan ne olur Allah kurusun? Şirktir. Ama burada Allah-u Teala elsisiyle kendisini eşit tuttu. Vav harfi burada eşitliği ifade ediyor. Sonralığı ifade etmiyor. Meselen deseydi izâ kazallâhu thumme rasûlehu اللہ رسول اللہ رسول ترمکی اللہ شرط سورس اللہ شرط یعنی اللہ رسول یعنی رسول امر اللہ رسول چند سنبلی Fücdele ne diyor? Elçiye zaman yoktur. Yani elçi sadece verdiği sene mesajı getirir. Resulullah'ın da işi budur. Ha, Resulullah'ın bir bir artı görevi var. Normal kralların elçisinden bu Rabbil Alemin'in elçisidir. Ne dedi Rabbil Alemin? O mesacı götürdün. Hikmeti gereği, azamati gereği, adaleti gereği o meseci de orada uygula. gözleriyle örnek olarak görsüler. Ne kadar Rabbil alemiz, aleminimiz gafurun rahimdir. Bize acıyor. Yoksa bize sözler anlatırdır. Sizi hesaba çekerim. Hayır. Ne dedi? وَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Resulullah'ta size en güzel örnek var. Resulullah ne diyor? Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Beni gördüğünüz gibi hac yapın. Örnek. İlmin yarısı örnektir. Sen kitaptan ilim alamazsın. Alimden alacaksın. O yarısını sana alim anlatacaktır. Örnek olacak. Sabırla ilgili sen 10 tane cilt kitap oku ama pratiğin yoksa sabır güncel hayatına dökemezsin. Ama bir alimin yanında okusan o haline bir tane bir ondan bir düşük küçük insan gelse ona bir saygısızlık yapsa o alim nasıl ona sabretse sen orada neyi alırsın? tevrini peyti alır. İşte örnek çok önemlidir. Onun için Resul'den Allahu Teala'yı burada ayetle ne tutmuş Allahu Teala? Eşit tutmuştur. Onun için kitap ve sünnet bizim kaynağımızdır. Kitap ve sünnetten ehli sünnet ayrılmaz. Cissiyek paradır. Birbirinden ayrılmaz. Diyemezsin ben kitaptan alayım sonra sünnetten. Hayır kitap ve sünnet. Bizim şeriatimiz paket olmuştur. bücün din tamamlandı nedir? Bir pakettir. O pakette ne var? Kur'an, sünnet var. O kadar. Bu kaynağımızdır. Ama bu paketi her insanın eline versen ne olur? Burada bizim bir azazcı arkadaşımız var. Nereye gitti? Ha, Mustafa. Şimdi arkadaş azazcıdır. Ben de aydın insanım ama azanede neyim? Cahilim. Beni koysalar azaneye Ne yaparım insanları belki öldürürüm. O ilacı ters yere veririm zehir gibi olur. nester bir azacı Bu ilacı neredir? Adı nedir? Şeyi nedir? O bilir. O da uzmandı O da merdiven altında yetişmedi. Tabi onun okulunu bitirdi. Ondan dolayı azacı ne yapar? Doğru ilacı doğru yere verir. E bu pakette kitab-ı sünnet varsa kim sana buna ahkamı çıkartır? Alim çıkartır. İşte alim nedir? budur Üçüncü sahabedir. Sahabenin de mirasını küm alıyor? Alemler bir güne kadar devam ediyor. Sonra ayette ne diyor? Ayetin sonunda وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Kim Allah ve Resuluna isyan ederse ne olur? ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا sapıklığa en sapıklığın derinliğine gidelim. Neden çıkartıyoruz bu zahiren b'ide nedir? Bunu Resulullah bize örnek olarak açıkladı. Bu gün oturmuş ashab-ı kiram ile eline bir asaldı, kum solda bir çizgi çizdi. Bu çok önemli bir hadistir arkadaşlar. Bu bizim için olmaz olmazdır. Çizgiyi çizdi dedi görürsünüz bu dümdüz yolu dedi bu sırat-ı Yani ne demek istiyor? Yani benden alın bu sırat-ı müstakim üzerinde kalın, kendinizi cennetin kapısında bulursunuz. Başka bir çaresi yoktu Dümdüz ona götürür seni. Sonra yanlarında böyle çizgiler çizdi. Dedi bu dalalat yollarıdır. Dalalet nedir arkadaşlar? Bak Arapçaları Türkçe'de aynendir. Elhamdülillah bu da dil, dilimizin bir zenginliği, bir güzelliğidir. Ve bu kelimeleri de temizlememişler için. Dalalet nedir? Yani bir tane yolunu dağalle tariqehu Arapca kaybetmiş. En güzel örnek nerede kaybedersin yolunu? Sahrada. Bak dağlıkta, tepelikte kaybetmek kolaydır. Yani bir dağı şey koyarsın, alamet-i farika koyarsın, nişan koyarsın. O dağdan, o ormanda, ağaçtan bulursun. Ama sahrada ne var? Alamet-i farika ne diyorlar Türkçe'de? Yani bir işaret yoktur, belli bir işaret yoktur. Dolası sahrada kaybolduysan senin işin bitti muhakkak ne olursun kaybolup giderse ölüme mahkumsun. İşte de şullah ne diyor burada dal Allah Teala ne diyor dalle fekad dalala dalalan mubiin. bir dalalete gitti. Dalalan burada nedir mübalağa hiç kullanmıştır. Yani o yola Resulullah dediği o dalalet yoluna indi dibine kadar gitti. Orada kaybolup O kaybolmakta ne demektir yani? Yani şeytanın yanına gidiyor. Ölür, şeytanın yanına ebedi yola gidiyor. O zaman Allah ve Resulü'ne isyan etmek nedir? Apaçuk dalalet yoludur. Burada yine tekrar etti Allahu Teala ayette Allah ve Resulü'ne isyan eden. Demedi Allah'a sonra Resulü'ne isyan eden. Allah ve Resulü. Onun için kitap ve sünnet bizim için bir pakettir. sonra bir hadiste İmam Hakim rivayetiyle, bu hadisin çeşitli rivayetleri var diyor ki, <gülüyor> diyor ki sizin için iki mesele سوربیر حادثہ kaybetmezsiniz ہاکم روایتی yaşamış Onun için icat kalkmış üzerimize. Diyemezsin valla ben anlamadım hadisten. Anlamadım diye yoktur. Resulullah yaşamış, sene ilim olduğu gibi bir nakil olmuştur. Bir de eskiden peygamberler, Resullar vefat ettikten sonra o ümmette ne gelirdi? Nebi gelirdir. Mesela Yahudi, Hristiyanlar, Nebiler gelirdir. Yahudilerde Nebi gelirdir. Her köye bir Nebi gelirdir. O dini ilhamla Allah Teala ona vahiy verirdir. Din bozuldu, o nebi gelir dine bir daha raya oturtur. Ama bizim son peygamber olduğu için bizden sonra nebi yoktur. Peygamberimizden sonra. Kimdir bizim nebilerimiz, bizi yol gösterenler? Ha? وَرَثَتُ الْاَنْبِيَا Nedir? Varisleri, peygamberlerin kimdir? Alimlerdir. O alimler insanlar kaydıkça sırat müstakimden raya oturturlar olarak. O zaman arkadaşlar ehli sünnette toparlasak içi kaynak var. Paketimizde İslam dini paketi içi kaynaktır. Kitap o sünnet Bitti. Emirlerden de bu yerindedir. Kitap sünnetten ayrılır mı? Hiç ayrılmaz. Cizsi yakıp alet. Bu bitmiştir. Evet. Devam edelim. Ehl-i sünnetler cevap. Önce Allah'ın kitabı, sonra Resulünün sünneti demez. Aksine Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti birlikte de. Çünkü allah Teala pek çok ayette Resulünün sünnetini kendi kitabıyla bir arada zikretmiş ve kullarını hem kendine hem de Resulüne itaat etmelerini emretmiştir. Allah'ın güvenilir elçisinin sünneti allah Teala'nın yüce kitabında ve hikmetli şeriatında Murad ettiği manaların açıklayıcısıdır. Kim olursa olsun hiç kimsenin kendisine ulaştıktan sonra sünnete muhalefet etmesi caiz değildir. Bu konuda allah Teala şöyle buyurmaktadır. İnsanlara kendilerine indirilerini açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu zükri Kur'an'ı indirdik. Evet. Şimdi biz açıkladığımızın burada şeyi var. Diyor ehli sünnet demez önce kitap sonra sünnet. Öyle bir ayrım yoktur bizde. Ne var bizde? Kur'an o sünnet yoktur önce Kur'an ben Kur'an'da baktım Kur'an bana yeter hayır öyle bir şey yoktur Kur'an o sünnet Kur'an ana çizgisiyle İslam'dır, detayıyla sünnettir ana çizgisiyle İslam'dır detay nedir? sünnettir sen ana çizgisiyle alsan sapıtırsın detayı alsan ana çizgisinden o da olmaz o zaman ne olacak? peket tamam alınacaktır Kur'an o sünnet Neden? Çünkü ayetlerde Allah Teala dedik kendisiyle resulunun emrini kendi emriyle resulün emri eşit tutmuş. Çünkü resul kendisinden bir şey getirmemiştir. Bu bir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Kur'an'ı aslında atıvlayıcıdır. Şimdi Kur'an'da arkadaşlar alalım. Kur'an'da Allah Teala birçok ayette diyor ekmis sala. Namazı kıl. Ama demiyorum ne zaman ne zaman kılayım kaç vakit kılayım var mı Kur'an'da? Yoktur Kur'an'da. Eyidir kaç rekat kılayım? Var mı Kur'an'da? Yoktur Kur'an'da. Eyidir namazda ne okuyun? Ne söyleyeyim? Rükûü sücudü nasıldır? Nedir, ne değil? Var mı Kur'an'da detayı? Yoktur Kur'an'da. Nerede var bunlar? Var. Sünnet nedir? Resulullah'ın kavli ve fiili. Anlaşıldı mı? Bir tane diyerseniz bazı şeyler gerek yok sünnete. Nedir? diğer allah Teala diyor hırsızın elini kesin. E biz de elini keseriz. E Arapça'da Allah-u Teala evet, Kuran'da diyor hırsızın elini kesin. E gelelim bunu uygulamaya. Şimdi Arapça'da el dedim buradan sayılır. Türkçe'de de öyle değil mi? Buradan buraya hepsi eldir. Nereden keselim eli? Bir tane yer buradan keselim. Bir tane yer buradan keselim. Bir tanesi kökünden keselim. Hatta ibret olsun. Hepsi iştihattır. Ha? Bir de gelep bakarım Resulullah nereden kesmiş? Resulullah buradan kesmiş. Eli buradan kesmiş. Bu bizim için oldu? Nukta koyuldu mu? Bir tane gelip iştihat edebilir mi? Diğer ben eli buradan keserim. Ne deriz ona? Sen sapaksın. Resulullah noktayı koyduktan sonra sen sapaksın. İyidir. Bir tane de çaldı. Ne çaldı? He? Adam bir banka soymuş. Elini kestik şeriat devletinden. Bir tane bir bardak çaldı dükkanla. Kesilir mi? İslam buna de limit koymuştur. Bu kadar azdan az olsa kesilmez. Ne verilir ona? Ceza verilir. Bunu kim açıkladı bize? Kur'an'da yoktur bu. Sünnet açıkladı. İyidir bunun uygulamasına geldik. Fekihler, alimler de istibat hakları var. Bazen var. Mesela Açlık döneminde Hz. Ömer zamanında ne oldu? Kıtlık oldu. Bir sene kıtlık oldu. Millet abdundan ölüyordu Çocuklar geldi Hırsızlık yapmışlar. Ne çalmışlar? Ye yemek çalmışlar. Getirdiler dediler, emir-i muhniyeyim bunun ellerini keserim. Hayır dedi kesmeyin ben. Neden? Bunları ne çalmışlar? Fantasi mi? Hayır. Bunlar açtılar, ölmezler diye yemek çalmışlar. Onun için bak İslamiyet ne yapmış? İlim, irfan, işte burada kriterler devreye giriyor. Nedir o da? Kur'an ve sünnet var bizde. Bir de ne var? Sahabenin anlısı. Bir de ne var? Kıyas var. Bir de nedir? Sahabenin, dört halifenin bize iştihadı nedir? Bizim için Resulullah'ın sünneti gibidir. Evet, bunlara geleceğiz şimdi. Maksat nedir? Maksat Resulullah'ın sallallahu sünneti nedir? Kur'an'ı açıklamasıdır. Demek ki ilk Kur'an'ın müfessiri kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı ilk önce o bize açıkladı. Nedir bugün de adı? Ne diyorlar ona? Müfessir diyorlar. Yani bir nevi İmam İbni Kesir'in tefsirini alıyoruz, Kur'an'ı açıklıyor. Elhamdülillah Rabbil alemin diyor anlamı budur. Değil mi? Delil de budur getiriyor. İmam taberini alırız diyor. Eydü sünnet alsak Resulullah ne yapmış? Aynen diyor. Açıkılıyor bize hadislerden Kur'an içeri. Burada da delil nedir? Burada da delil şu ayettir. Nehil surası 44. ayet. Ve enzelne ileyke zikra Ey elçim, ey Muhammed senin üzerine zikri indirdik. Zikir burada Kur'an içeri mi? Yani. Senin üzerine zikri indirdi Kur'an indirdik. Kur نماز رسول اللہ seçti Sen'e Risale'yi indirdin, çalışacaksın. Ne zamana kadar? Öyle ne kadar? Ne diyor? Alt ayetin, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ Sen'e Kur'an indirdik, senin görevin insanlara sen'e indiği Kur'an'ı açılamaktır. Tübeyin nedir? Anlamını, muradını, Allah'ın isteğini Onlara ne yapmaktır? Anlatmaktır. Açıklamaktır. yemek nedir? Buna ne diyoruz güncel ilmi terinde? Müfessir diyoruz. Evet. Sonra eğer açıklasan ne olur? İnsanlar hidayete varır. Ve leallehum yetefekkerûn. Hatta onlar ne yapsar? Bu Allah'ın hikmetlerinde Tefekkür etsiler, tefekkür onlar da amele soğuk eder. Çünkü onlar tek başlarına bilmezler. Velev Kur'an, Arapça inmiştir. Ama Kur'an, Kur'an'ın açıklaması lazım. Onun için sahabeler, çelimelerde bile soruyordular. Ya Resulullah bu çelimenin anlamı nedir? Onun için Abu Bakr Sıddiq, Arapça'da belagatin imamidir o zamanlar. Sordular ona ufaki heten ve abbe. Abbe nedir dediler? Ya halifet-i Resulullah. Vallahi dedi bilmiyorum. Bilmiyorum dedi. bak demedi, "Ben nasıl olurum? Mette adam adamım, bilmiyorum." diye. on üç alimleriniz demiş ki ilmin 3'te 1'i nedir? Bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum dedi. Nasıl ben Allah'ın sözüne bir şey derim iştikadi? Hangi yer beni kap alır, hangi Aslan beni kaplar. Bilmiyorum dedi. Demek ki sahabe de biraz şey bilmiyordur. Resulullah açıklayıcı onları. İşte bu ayette apaçuk delavettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Kur'an'ı açıklayıcıdır. Demek ki biz burada neyi ispat ettik şimdi bu derste? Kur'an ve sünnet bizim asas kaynağımızdır. Olmasa olmazımızdır. Bir paragraf kaldı ondan sonra bitirelim inşallah. Ehl-i sünnet vel celal küçük ve büyük bütün meselelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ve sünnetine uymayı ve ona tereddütsüz teslim olmayı rahmete, kurtuluşa, başarıya ve Allah Teala'nın rızasına ulaşmanın yegane yolu olarak görürler. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu takva sahiplerine, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım." ki onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o ayarçıya o ümmi peygambere tabi olurlar. Evet. Şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hediyine uymak, yoluna uymak nedir? Kurtuluş yoludur. Sırat müstakimdir. Onun için Resulullah'ın yolu var. O yola uyacaksın. O yal nedir? Ana çizgisiyle İslam. Onun için Hedi'den sünnetin farkı budur arkadaşlar. Bak Hedi, Arapça'da yoldur. Sünnet özel yoldur. Anlatabildim mi? Sünnet detaydır. Hedi, geneldir Hedi Resul yani cenelde Resulullah'ın yolu buymuş. Ama sünneti dataya iniyoruz. Bu meselede sünneti buymuş. Ama Hedi ben genelde dört dördür Resulullah'ın yolda uyacağım. Demek ki Resulullah'ın yolu nedir? Sırat müstakimdir. Ben genelde sırat müstakim üzerine olurum. Ha olabilir bazı sünneti uygulamam, bazı sünnette eksik olurum, bazı sünneti anlamamışım bilmiyorum sonradan öğrenirim ama ben yoldan çıkmamışım. O hedi dediğimiz seni kurur. Orada müminler var, seni şeytana yem etmez. Dalalet yoluna kancasıyla çekmez. Resulullah çizerken ne dedi? Dedi her yolun başında bir şeytan var teşvik ediyor Kancası var çekersen seni. Teşvik eder dalalat yoluna saplatırsın Nasıl sen balıkçı balığı şeyle tutup çekvir denizden atır dışarıları şeytan da aynen bela atar seni dışarı. Sırat-ı ustakim üzerine. Kum sala bir gittin yolun kaybedersin. Onun için sen Resulullah'ın genel yoluna uysan seni oradaki mumiller kurur. Şimdi biz burada dernekte yirmi altuz kırk tane kardeş oturmuşuz. Bir denemiz bir kata yapsa Ne yapar? Muhakkak biz ona ne deriz ya kardeş? Yapma eyleme. Bu doğru değil. değil mi Ben kata yapsam düzeltirsiniz. O kardeş yanlış namaz kılsa düzeltirsiniz. Ama bu şu kokta olsa kim düzeltir onu? Demek ki bu dernek nedir? Hedi'dir. Bu yoldur. Musulmanların yoludur. Cami musulmanların yoludur. Ben genelde Müslüman Resulullah'ın yolunda gidersem ben derneğe gelmem lazım cemaatlere, camilere Musulman toplumuyla olmam lazım. İşte bu genelde ben ana çizgisiyle Türkçe ne diyoruz dindarız. Ama detayını bilmiyorsam o da sünnettir datayı. İşte genelde Resulullah'ın yolu nedir? Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerinde giden kendini de bular? Cennetin kapsında. Cennetin kapsı ne diye Allah'ın rıza olmasıdır. Allah bir kuldan razı oldu. He? Ne yapar? Onu ataştan kurtarır. Ataştan kurtarmak nedir? En büyük kurtuluştur. En büyük kazançtır. Çünkü bu dünyanın sonu iki noktada bitiyor Üçüncüsü yoktur. Biri ebedi Ataş o birisi ebedi nimet cennettir. Üçüncüsü yoktur arkadaşlar. Seçin birini. Biri Sırat-ı Müstakim üzerinde, Resulullah'ın hedi yolu üzerinde, otoban gibi dümdüz cennetin kapısına gidiyor. O birisi de kumsaldır, sahradır. İçine girersin, içinden çıkamazsın. E bak akıl, fikir, mantık, edebiyet, aflatun bilmem ne, bunlara takılan, kelama takanlar olmuşlar? Hayrına karışık olmuş kafaları Böyle birçok şey Müslüman'dırlar da ama hediye üzerinde değiller. İşte hediye çok önemlidir. Resulullah'ın yolu üzerinde, ana çizgisinden çıkmayacağız. Yolda giderken de hadis evet, sünnet tek siziniz oysa öğrenileceğiz. Bak biz burada bu dernekte ne yapıyoruz? Her gün bir şey öğreniyoruz. Güzel mi? Evet, çünkü hedi üzerindeyiz. Ama biz yolda kalsak, sürüden ayrı kalsak kurt yer bizi. Bu kaidedir. Bizim kurtumuz kimdir? Şeytandır. Baş düşmanımızdır. İşi budur zaten. Söz vermiş Rabbil alemine. Sözünde de mertçe duruyor. Sözünde duruyor. Gece gündüz yan gelip yatmak yoktur şeytansın. Ödül dağıtsalar bir günde en iyi ödül şeytana verilir. Çünkü sözünde durup sadıktır şeytanın yolunda. Gece gündüz. Şeytan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki erşini öyle mel'imdir ki şeytan Allahu u Teala'yı tekrit ediyor. Erşini koymuş suyun üzerine. Resulullah diyor alçılı suyun üzerine koyar sabah diye adamların çağırır etvani cinlerden cinin kim bugün bir, bir müslümanı sapıtsa yoldan çıkartsa sırat-ı müstakimden onu ben kendime yakın ederim. Mukarrabin Firavun da dedi sahirlere dediler bizim mükafatımız nedir biz Musa'ya galip geleceğizsek dedi siz bizden mukarrabinsiniz ben yakınsınız. Bugün tağutlar da öyledir. Tavuta hizmet et, sende ne verir? Bir görev verir, yakın eder, kendisine kadar İşte bu öyledir. Şeytani yoldur, hepsi şeytani yoldur. Onun için biz satmayacağımız hedi üzerinde kalacağız. Çünkü hedi nedir? Kurtuluş yoruludur. Burada bir ayeti de açıklayalım, derse son verelim. O da A'raf surası 156-157. ayettir. Ondan öncesi de var. Tevrat'te anlatıyor Allah subhane ve teala Diyor ki, e, bende burada ayetin tamamı yoktur, e, Allah Teala diyor ki, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ şey O diyor ki, Hz. İbrahim'le galiba e, şey geçiyor değil mi? Hz. İbrahim'le e, hivar geçiyor Allah Teala ile Hz. İbrahim'in arasında. Diyor ki, bizden sonraki, e, yani de Hz. Musa ile geçiyor, şu anda aklıma gelmedi. Bizim de üzerimize hidayet nesib et Allah Teala diyor ki benim rahmetim her şeyi kuşatır kapsar. Ve rahmeti vasat kul şey. Her şeyi kapsar. Her şey benim rahmetim siz hiçbir şey olmaz. Ve her şeyi de kapsar. Rahmetim öyle geniştir ki, dünyaya dağıtsam rahmetinden hiçbir şey eksik olmaz ama ne olur? Her şeyi de kapsar. Ne diyor? Fe sektibuha bu bu Musa Musa Musa ile ile geçiyor Musa Aleyhisselam şimdi diyor diyor ki Allah Teala Musa ile konuşurken diyor, bu bize rahmetini ver. Yani beni تعالی e. Allah Teala diyor rahmetimi Ben onlara veririm. Beni İsrail hak etmeyebilirler o rahmeti. 40 sene kayıp oldular. Allah-u Teala cezalandırdı onları. Hristiyanlar da vermedi o rahmeti. Çime verdi o rahmeti? Vasfediyor işte. Bakalım bunlar çimlerdir. Diyor ben onlara veririm rahmetimi. Onlara yazarım. Bakın ne kadar önemlidir Resulullah'a hediyisine ittiba etmek. allah Teala Hz. Musa'ya bunu o zaman Tevrat'te anlatıyor. Diyor ki Lillezine yettekûl benden hakkıyla korkanlardır. Allah Teala zalim mi korkusundan haşa. Ama Allahu Teala'yı hakkıyla tanıyan ondan hakkıyla korkar. Azabı çetindir ama rahmeti de geniştir. Biz tedbiri, hauf tanracağı, korkuyu da ümidi dengeli tutarlar. Ne yaparlar? Ondan sonra korkanlar bir de sembolik ameller şeriatı veya tu'nez zekate zekat verirler. Zekat nedir? فیلی ایمانہ yani Ta biri biri koyulur. Koyulur. Yani Talih حسینت terazinin cinsi ایم ایل İşte ve yutunuz zekate velzinin hum biayetina yu'minun. Bak iman ediyorlar, amele döküyorlar. Bizim ayetlerime, ayetler nedir burada? Emir ve nehi ve yasaklara uyuyorlar, ondan sonra amele döküyorlar. İşte bunlar benim rahmetime mail olurlar. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bizim dersimizle ilgili geliyor. Ehli sünnetin olması olmazı کلی teller ile geliyor اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ Olar ki o elçiye ittiba ederler o elçi kimdir اَنَّب۪يَّ اَنَّب۪يَّ الْاُم۪يَّ o ki o nebi o elçi o nebiye uyanlar o da ummidir ummi. kimdir ummi okuma yazarlığı yoktur kimin okuma yazarlığı yoktur محمد صلی اللہ محمد رسول اللہ محمد عبد اللہ Abdullah'ın oğlu Muhammed Yazı. Resulullah Hazret Ali yazıyordu. Dedi ay, ay Ali sil Resulullah. Hazret Ali dedi ben silem. Nasıl sileyim Resulullah? Yani burada Resulullah'a karşı gelmedi ama burada saygı karşısında karşısız, iman karşısındadır. Resulullah ona da bağışladı tabi Ne dedi? Nerede yazılıyor Resulullah parmağını parmağımı koyun üzerine. Resulullah'ın mübarek parmağını Resulullah üzerine koydular, kelimesi üzerine eliyle sildi onu. O yazarlığı yoktur. Bu okup yazarlığı asıl ümmilik nedir? Zendir. Ama burada nedir? Övcüdür. Neden övcüdür arkadaşlar? Çünkü okup yazarlığı azsaydı derler, abi, bu aklından ustur bir eflatun gibi oturdu bir şeyler yürüttü, din yürüttü. Ama cahildir, okup yazarlığı yoktur, ümmidir. Demek ki bunun dediği nedir? Hepsi vahiydir. Bu cünde bu da bilimle ispat olmuyor. İyidir o ümmiye ittiba ederler. الذين يجدونه مكتوبا عندهم واميتابعدا ده او ده sizinkiler yahudiler ve hristiyanlar bulurlar onu kitaplarında yazılıydı bak tavrette allah taala sahabeye anlatıyor nerede çıkıyor muhammedur resulullah vellezine amanu ma'ahu ve'jaddan alel kufar ruhamae bainhum fatah surusun İncil'de ve Tevrat'ta sahaba ne yapıyor? Övülüyor. Neyle övülüyor? İttiba'la. İttiba' nedir? Hediye uymakla. Cenel'de Resulullah'ın cizgisinden çıkıyor. Burada bir espri var arkadaşlar. O espri de söylemeden geçemiyorum. O da nedir? Hz. Musa bunu bildi. Sonra Hz. İsa geldi bin sene sonra. Aynen baktı Tevrat'ta bu yazılıyor. Kimi övüyor allah Teala? Sahabeyi övür İncil indi onun üzerine Aynen sahabe övülüyor. Sahabenin neyi övülüyor? İttiba'ı. Sahabe niye sahabe oldu? Tarihe geçti. Üç mukaddes kitapta yazılmıştır. Allah'ın kitabında. Neyle? İttiba'la. İttiba' nedir? Uymağla. Aklını ön plana çıkartmamakla. Aklını ön plana çıkartmak nedir dedik? İblisi bir yol Bunu da övülmüştü. Hz. İse bile, bak nedir Hz. İse? Allah'ın bir mucizesidir. allah Teala onu Babasız yaratmış. Bir mucize. Onun gibi bir şey tekrar olmamış. Bir de nedir? Resulun Nebi'ye ölü'l azimdir. Resul'dur peygamberdir. Bu dereceye nedir? Naildir. Ama o kadar bu övcüden bahsetiyor İncil Tevrat Hazreti İsa'elni kaldırdı dedi. Ya Rabbi beni de Resulullah'ın ashabından eyle. Elni kaldırdı Allah Teala'ya dua etti. Halbücü صحاب سندر امن اللہ تعالی اللہ تعالیٰ anı veririm Yen وی zamanı آنے ورن یعنی زمان zaman veririm اس زمان ورم یند ve Allah Teala اللہ zaman اسمان ہر حضرت عیسا نین kabul etti. نبول حضرت Resullah'tan رسول oldu Ne zaman oldu? Beyt-ül-Meklis'te gecesi onu ile görüştü tokalaştı arkas ایجا namaz kıldı sonra ikinci samâh'da Resulullah çıktı Hz. İsa yine karşıladı onu orada ne oldu bu he sahabe oldu onun için İbni Hacer Eskalani Rahim oğullar tecril ismü sahabe kitabında sahabeler adlarını sayıyor kısacası en harfine gelirken elfaba en harfine gelirken İsa ibn Meryem dedi İsa oğlu Meryem En son sahabelerden ölندir. Resulullah dedi. 2. سامادا gördü. Sahabadır. شریatten حکم حضرت İsa yer üzerine inecektir. İslam din üzerine ölecektir. İslam dinini uygulayacaktır. Sahaba mı? Sahabadır. En son ölen sahaba mı? En son ölen sahabadır. O kadar sahabenin arkadaşlar ne Hz İsa gıbd etti bile olarak. Neden hıptetti? Allah-u Teala bunları üç kütapta da bu, örüyoruz bunları. Neyden örüyoruz sahabeyi? İttibarı. Onun için biz de onların varisleri olmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Ehl-i sünnet ne yapmış tabi? Biz de onların peşindeyiz. Ehl-i sünnet sahabanın peşinden gitmiş, onların eteğine sarılmış. Nereye gidiyorlar? Yol nerede dağıl? He? Nerede son durak? Cennetin kapısıdır. bit O kadar basit. O zaman arkadaşlar ehl sünnet yolundan çıkmamamız lazım. Çıkmamak için de ne yapmamız lazım? ehl sünnet kimliğini tanıyacağız. Yolunu bileceğiz. İşte bu dersler de bizim nedir? He? Kimlik tespitidir. ehl sünnet kimdir? İşte bugün de kriterlerini ehl sünnet itikat, kayıh, fıkıh dini nereden anlar? Çitabı sünnet Bugün Bu kadar yeter. Kitap ve sünnetten dedik ki ehl sünnet dini çıkarttır Önümüzdeki ders ve Üçüncü şart var. O da sahaba. Sahabenin anlaması, icma vesaire böyle inşallah güncel mesellere kadar bu aslı hepsini işleriz. Allah hepimizi onların yolundan, ehli sünnet yolundan ayrılmasın. Hediye Resul'dan, cenelde Resulullah'ın yolundan çıkartmasın. O yolda bizi sabit kılsın. Hatta kendimizi inşaallah ve bütün musulmanlar arzu ederiz. Hidayet üzerine olsun. O yol üzerine olsun. Cennetin kapsında yine de havuzun başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buluşalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.